<Gülüşmeler> müminler sadece iman ettik demeleri sebebiyle kendi hallerine bırakılı vereceklerini imtihana tabi tutulmayacaklarını mı zannettiler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 Kimseye ihtiyacı yoktur. وَالَّذ۪ينَ İman edip, güzel ve makbul işler yapanların, elbette günahlarını İman edip, güzel ve makbul işler yapanların, elbette günahlarını örteceğiz ve onların yaptıkları çalışmaları en güzel şekilde mükafatlandıracağız. Wa wasain al bi walidayhi husna wa in jaheka li tu shrik bi bihi ilmum falatu tighum a kuntum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 biz sizinle beraberdik diyeceklerdir. Oysa Allah insanların kalplerinin neleri sakladığını pek iyi bilmektedir. <gülüyor> elbette Allah iman edenleri bilip ortaya çıkaracak, elbette münafıkları da bilip ortaya çıkaracaktır.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 وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ O dilediğini cezalandırır, dilediğine merhamet eder. Hepiniz onun huzuruna götürüleceksiniz. في وَلَا فِي السماء. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَلَيْيٍ وَلَا نَصِيمٍ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 <gülüyor> Biz İbrahim'e, evlat ve torun olarak, İshak ile Yakup'u ihsan ettik. Onun neslinden gelenlerde.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 Bizi tehdit ettiğin, Allah'ın o azabını getir de görelim. Kâle Rabbin dedi, bu müfsitler, bu bozguncular güruhuna karşı, bana sen yardım eyle.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 من اخذته birini kendi suçu sebebiyle cezaya çarptırdık. Kiminin üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Kimini korkunç bir gürültü verdi. Kimini yerin dibine geçirdik. Kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmetmedi. Onlar asıl kendi kendilerine zulmettiler. min <gülüyor>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 Utlu ma uhiye kitabi ve akimissalâh. İnna assalâta tenhâ anil vel munkar. Ve ekber kitabı okuyup tebliğ et. Namazı hakkıyla ifa et.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 ve kulu amin nabilladdin unzil eliina ve unzil eliikum ve ilahuna ve ilahukum waheed ve ilahuna zulmedenleri hariç ehli kitap ile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 Vekālīkā zelnā ilik al-kitāb. Halādīn atīnāhum al-kitāb yueminun bim. Vminha aulā imay yueminuh.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 o kendilerine ansızın gelecektir. Yestejilouluk bil-Adab ve bil-Kafirin. Senden çarçabuk başlarına azabı getirmeni istiyorlar. Ama ne diye böyle sabırsızlanıyorlar ki? Zaten cehennem kafirleri kuşatmış bulunuyor. يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ تعملون. O gün azap onları hem üstlerinden hem ayaklarının altından kaplayacak da Allah onlara yaptıklarınızı tadın bakalım buyuracak. يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ آمَنُونَ اِنَّ اَرْضِي وَاسِعَةٌ فَاِيَّا Ey iman eden kullarım! Benim sizi yerleştirdiğim dünyam geniştir. Onun için yalnız bana ibadet ediniz. كُلُّ نَفْسِنْ دَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُونَ her can ölümü tadacaktır. Sonunda bizim huzurumuza getirileceksiniz. Vallazina amenu ve amilus salihati lenuvena enhum minel cenneti gurefen min tahtiha el enhar halidin. Halidin fiha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 Kullarından dilediğine bol rızık verir. Dilediğinin nasibini de kısar. Muhakkak ki Allah her şeyi bilir. <gülüyor>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 yine müşrik ol vermişler. bima Neticede kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük edip, güya geçici bir zevk alırlar. Alsınlar bakalım, yakında öğrenirler.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 Elbette muvaffakiyet yollarımızı gösteririz. Muhakkak ki Allah iyi davrananlarla beraberdir.